Euzu billahi <Sessizlik> minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdele nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve amaline. Men ve hadiye Ve la ve eşhedü Muhammeden ve rasuluhu. Emma ba feinna estaqel hadisi kitabullah ve hayr al-hedi hedi Muhammed in sallahu alaihi ve şer al-umurı muttasatı ha ve kulla muttasat imbeda ve kulle bedaatin dalale ve kulla dalaletim filner. Tesir dersimize İsra Suresinin 88. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Mealen şöyle buyuruyor: De ki, andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar. Onun benzerini ortaya getiremezler. Ayette geçen misl ifadesi aynısı demek. Yani Kur'an'ın aynısını, dengini bir araya getiremezler. İbn Abbas radıyallahu gelen rivayette, Mahmud bin Seyhan, Ömer bin Esan, Bahri bin Amr, Uzeyiz bin Ebi Uzeyiz ve Selam bin Mişkem, bunlar Yahudilerin alimleriydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, Ey Muhammed, bize kendisiyle geldiğin şeyden haber ver. Allah katından getirdiğin hak bir şey midir? Biz onun Tevrat'ın dizildiği gibi dizilmiş olduğunu görmüyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Vallahi siz bunun Allah katından olduğunu biliyorsunuz. Kendi katınızda onu yazılı olarak buluyorsunuz. E, şayet insanlar ve cinler bunun mislini getirmek için bir araya gelseler, onu getiremezlerdi buyurdu. O zaman onların hepsi de Finhas, Abdullah bin Suriya, Kinane bin Ebil Hukayk, Eşi bin Kab bin Esed, Eşi Kab bin Esed, Samuel bin Zeyd ve Cebel bin Amr. Hepsi dediler ki, Ey Muhammed sana bunun... Bir insan mı yoksa bir cin mi öğretiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin olsun ki sizler bunun Allah adından olduğunu biliyor. Yanınızdaki Tevrat ve İncil'de de yazılı olarak buluyorsunuz buyurdu. Onlar dediler ki ey Muhammed muhakkak ki Allah Resulü'nü gönderdiğinde onun için dilediği şeyi yapar ve dilediğini takdir eder. Bize bir kitap indirildi ki biz onu okuyor ve biliyoruz. Ancak senin getirdiğin gibi bir şeyi biz de sana getirebiliriz. Bunun üzerine Allah azze ve celle bu ayeti indirdi. Bunu Hasan Birisnat'ta Taberi tefsirinde ve İbni Şamsi yerinde rivayet etmiştir. 89. ayet Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. 90. Onlar sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız dediler. Mücahit ve Katade ayette geçen Yembe'u'an kelimesi pınarlar. Demektir, dediler. E, bunda taberi rivayet eder. 91. ve Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. 92. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. i̇bn Abbas radıyallahu anh ayette geçen kisefen kelimesi parçalar demektir, demiştir. Katade şöyle dedi. Allah'ı ve melekleri gözleriyle görmeyi talep ettiler. Mücahit dedi ki, göğün tamamının indirilmesini ve bütün meleklerin karşılarına getirilmesini talep ettiler. 93. Yahut da altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece çıktığına da asla inanmayız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir elçiyim. Mücahit dedi ki, Zuhrofin kelimesi altın demektir. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece sözü alemlerin Rabbinden falancaya diye her kişinin başının ucuna okuyacağı bir sayfa indirmedikçe inanacağız, inanacak değiliz demeleri hakkındadır. Yani Allah herkese özel, şahsına özel herkesin tek tek böyle indirsin diye böyle taleplerde bulundular. katade dedik ki müşrikler her birimize özel olarak sana ittiba etmemizi emreden bir kitap getirmediğin sürece sana inanmayız dediler. Yani umumi olarak yani insanlar işte Rasul'e ittiba edin böyle bir emir değil de ey falan Rab, be, şey Rasul'e im, e, ittiba et ey falan Rasul'e ittiba et diye böyle tek tek herkese ayrı ayrı hani bu kandıralı hesabı şeyi bilirsiniz askerde e, komutan bölüye komut veriyorum işte sağa dön sola dön bütün bölük dönüyormuş bu kandıralı e, dönmüyormuş buna özel komut vermedikçe kandıralı sen de dön diye özel komut vermekle dönmezmiş. Yani bunlar da böyle bir e, talepte bulunuyorlar müşrikler. Yani bizim ismimizle hitap eden ey falanca işte Resul'e ittiba et diye böyle bir şey olmazsa ittiba etmeyiz dediler. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın da e, ben sadece bir beşer elçiyim demesi emrediliyor. 94 zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde insanların inanmalarını sırf Allah elçi olarak bir beşeri mi gönderdi demeleri engellemiştir. Yani insanlardan bir Rasul gönderilmiş olması onların e, hidayet rehberine Allah'ın hidayete yönlendirmek için gönderdiği elçisine uymalarına bir mazeret olarak, bahane olarak öne sürdükleri bir gerekçe olmuş. 95 şunu söyle eğer yeryüzünde yerleşmiş Gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten elçi olarak bir melek gönderirdik. Yani sizler melek olsaydınız, sizlere meleklerden bir elçi gönderirdi. Ama siz beşersiniz, kendi cinsinizden, kendi aranızdan bir rasul gönderildi. 96 de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. Zira o kullarını hakikaten bilip görmektedir. Şimdi... Burada mesela şirk ehlinin böyle talepleri olmasına rağmen, yani işte bize Allah melek göndermeli, bizim gibi bir beşer mi gönderiyor diye şirk ehli Resullere ittiba etmemek için böyle gerekçeler sunmuşlar. İşin tuhafı şu, bugün mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğini söyleyen pek çok kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetleri, peygamberlerin genel olarak, yani Allah insanlardan göndermiştir, beşerden göndermiştir, onların siyretleri, hayat hikayeleri örnek alınması için anlatıldığı zaman, işte onlar peygamber, onlar nerede, biz neredeyiz tarzı yaklaşımlarda bulunuyorlar. Yani bir de melek gönderilseydi nasıl olurdu acaba? Allah Azze ve Celle insan cinsinden göndermiştir. Rasullerini insanlara gönderiyor. Yani bir Süleyman Aleyhisselam işte zengin olmasına rağmen mülk sahibi olmasına rağmen kulluktan geri kalmamaz. İşte e, Yusuf Aleyhisselam zindan da olmasına rağmen kulluktan geri kalmamaz. Eyüp Aleyhisselam'ın türlü iptilalara, musibetlere uğramasına rağmen hastalıktan e, yataktan kalkamaz, yatalak bir halde yıllarca kalmasına rağmen Allahı birlemekten, ibadetten geri kalmaması, yani bunun gibi halleri, İbrahim Aleyhisselam'ın işte ateşe atıldığı zaman onun için ateşin selin ve selamet kılınması bu tür hasletler insanların örnek almaları içindir. Yani siz Allah'a işte o peygamberlerin, sizin gibi insan olan bu peygamberlerin tevekkül ettiği gibi tevekkül ederseniz, kullukta sebat ederseniz, Allah onlara yaptığı ikramlar gibi, lütuflar gibi, işte sakınanları, kendisinden sakınanları koruduğu gibi sizi de koruyacaktır diye onları bize misal olarak göndermiştir. Örnek olarak göndermiştir. Yani ittiba etmemiz, uymamız için. Eğer uyarsak, tabi olursak bir takım zorluklarla intihar edilsek dahi arkasında Allah Azze ve Celle'nin geniş lütufları, kerametleri gerçekleşecektir. Allah bunu o peygamberlerine yaptığı gibi size de yapacak diye mesaj veriyor esasında. Ama insanlar bundan geri durarak işte onlar peygamber. Yani onlar çok üstün mertebedeler. Yani biz nerede? Onlar nerede? Biz onlar gibi olamayız diyerek Allah'a ve Resulüne itaatten geri duruyorlar. Yani Beşer olmasına rağmen yani bunlar beşer. Yani bir beşerin potansiyelinde olan şeyleri yapmıştır bu peygamberler. Yani ekstra bir şeylere e, sahip değillerdi. Kulluk bakımından e, herkes eşit. Yani eşit potansiyele sahip. Allah Azze ve Celle'nin tabi sebat vermesi, e, kalplere sebat vermesi, yine kulun e, Allah'a karşı tevekkülüne, samimiyetine, takvasına bağlı. E, kul bu takvayla, yaklaşırsa, Rabbine yönelirse, inabe ederse Allah azze ve celle yani peygamber olmayan kimselerin de pek çok kimselerin de kalplerini sebat ettirmiştir. Nitekim gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek Nebi ve vesselam sünnetinde peygamberi olmayan diğer bazılarında böylesi sebatları, imanlarki istikametleri övülmüş, bize anlatılmıştır. Yani insanların yapabileceği şeylerdir. Örnek alınması içindir. Yoksa melek gönderilseydi bu sefer diyeceklerdi ki işte Allah melekleri Resul olarak göndermiş, biz ona nasıl tabi olalım? Bu sefer de böyle bir itiraz olacaktı insanlardan. 97. Allah kime hidayet verirse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de saptırırsa artık onlara onun dışında dostlar bulamaz. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzüstü haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki ateşi dindikçe onun alevini artırırız. Enes bin Malik radiyallahu anh'den gelen rivayette bir adam Ey Resulü kafir kıyamet gününde nasıl yüzüstü aşırı olunacak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dünyada onu ayakları üzerinde yürüten kıyamet gününde onu yüzü üzerinde yürütemez mi? Bunu bu ve müslim rivayet etmiştir. Yani e, bu esasında e, şaşılacak hadiselerdendir ama sürekli görüp alıştığımız için yani insan iki aya üzerinde yürüyor. Bu Allah'ın böyle yürütmes sebebiyledir. Yani A Ala suresinde ona işte sevva sıfatı Allah azze ve celle'nin düzeltmesi, ikame sıfatı doğrultması Allah'ın düzeltmesi ve doğrultmasıyla suret vermesiyle insan işte görmekte, işitmekte, ayak üzerine kalkıp yürümekte bunlar Allah'ın e, onu ikame etmesi sebebiyledir. Allah işte nasıl ayaklarımız üzerinde yürütüyorsa bizi bu aslında normal bir şey mi yani? Bu Allah'ın e, bizi yürütmesi sebebiyledir. Nice ayağı olan kimseler vardır ki ayağa kalkamaz. Ayakları var iki ayağı var görünüşte sağlam ama kalkıp kalkıp yürüyemiyor. Mesela e, bazı hastalıklar var biliyorsunuz beyinde. Omurluk soğanında bir rahatsızlık sebebiyle ayakları yalpalıyor, ayak üstünde duramıyor bu şu anda yere yıkılıyor. Lumbago gibi hastalıklarda. Şimdi e, dolayısıyla insanı sağlık, sıhhat üzere, afiyet üzere yürüten Allah Azze ve Celle'dir. E, kıyamet günde de yüz üstü yürütmeye elbette kadirdir. Muaviye bin Hayde radyallant diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: muhakkak sizler kıyamet günde yaya olarak binekli olarak ve yüz sürünerek haşr olunacaksınız. Bunu Tirmizi, Sünen-i Kübra'da Nesai, Hakim, İbn-i Bişeyb, Ahmet rivayet etmişlerdir sahih isnatla. İbn Abbas radıyallanma ayetteki kullema habete ifadesi dindikçe demektir. Yani ateşin o harlığı gittikçe Allah tekrar alevlendireceğini bildiriyor. Katade dedi ki, Cehennem ateşi derilerini her yakmasında azabı yeniden tatsınlar diye derileri başka derilerle değiştirilir demiştir. 98. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve bizler bir kemik yığını ve kokuşmuş toprak olduktan sonra mı yeni bir yaratılışla diriltilmiş olacağız demişlerdir. Yani haşri.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 Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Burada Allah Azze ve Celle'nin bu kutsal hadiste çeşitli sıfatları geçmekte. La <gülüyor> akdiru yani Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatını ispat etmekte. O idu, bu dehu, iade etmek yani tekrar diriltmek, iade etme sıfatı Allah Azze ve Celle'nin bazı lafsında bu hadisin kema bede ehu. Yani onu ilk başlattığım gibi, ilk sıfırdan yarattığım gibi demek. Ee, e, bu ya Subhani, Subhan, noksanlardan münezzeh olması Allah Azze ve Celle'nin münezzehlik sıfatı. Ee, bu sıfatlarda bu kutsaldeсте ifade ediliyor. 99 Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah Kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah onlar için bir vaade takdir etti. Yani bir süre, müddet takdir etti. Bunda şüphe yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. 100 de ki, Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahibi olsaydınız, fakirlik korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsan pek eli sıkıdır. Katade dedi ki, haşyetül infak, fakirlik korkusudur. İbn Abbas radıyallahu anha'da futura kelimesi eli sıkı cimri demektir demiştir. Ebu Hurere radıyallahu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Bu da kutsi bir hadis. İnfak et. Allah yolunda harcama yap ki sana da infak edilsin. Allah eli doludur. Onu geceyle gündüzün cömertliği azaltamaz. Göklerle yeri yarattığından beri neler infak ettiğini düşünün. Şüphesiz ki Allah'ın elindeki hiçbir şey eksilmemiştir. Onun arşı suyun üzerindedir. Mizan da onun elindedir. Kah yükseltir, kah alçaltır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Kutsal hadislerde genellikle Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına dair deliller bulunuyor. Burada da Allah Azze ve Celle'nin unfik aleyke, yani sana da infak edilsin, yani senin için de harcama yapılsın, infak sıfatı, yedullah ifadesi, Allah'ın eli yani malukuna benzemeyen şanına yakışır eli e, doludur buyuruluyor. E, onu gecenin ve gündüzün cömertliği, bu da Allah Azze ve Celle'nin sehavet, cömertlik sıfatına delildir. Gecenin ve gündüzün cömertliği onu eksiltmez. E, yani göklerle yerin yaratılışından beri, kainatın var edilişinden bu yana kadar neler infak edildiğini neler harcandığını bir düşün Yani Allah Azze ve Celle'nin neler lütuflarda bulunduğunu düşünün. Bunların hiçbirisi Allah'tan bir şeyi, Allah'ın mülkünden bir şey eksiltmemiştir. Ee, onun elindeki fi yedihi ifadesi eli. Arşı da suyun üzerindedir. Kendisi de arşın üzerine istiva etmiştir. Ee, yedi kat göğün üzerinde su olduğu, bir deniz olduğu bildiriliyor. Ee, o denizin üzerinde, o suyun üzerinde Rahman'ın arşı, yan tahtı vardır. O tahtın üzerinde de Allah Azze ve Celle istiva etmiştir. Ee, yani mahlukuna benzemeyen bir şekilde, kendisine has bir şekilde. Evet, mizan onun elindedir, indirir ve kaldırır. Ee, bu haft ve raf sıfatı yani hafid ismine ve rafi ismine Allah Azze ve Celle'nin bu isimlerine delalet eden sıfatlar. Ebu Vakı Deli Leysi radıyallahu gelen rivayette, Şöyle demiş, e, biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme giderdik, onun yanına indiğimiz zaman bize konuşurdu. Bir gün bize şöyle buyurdu, muhakkak ki Allah şöyle buyurmuştur, şüphesiz biz mal, malı namazın kılınması ve zekatın verilmesi için indirdik. Şayet Ademoğlunun bir vadisi olsa ikincisini ister, iki vadisi olsa üçüncüsünü ister, Ademoğlunun boşluğunu ancak toprak doldurur. Son Allah tevbe edenlerin tevbelerini de kabul eder. Bunu Ahmet ve Taberan rivayet etmişlerdir, sahili i gayridir. Hadisin aslı mütevatirdir, esasında bu bir ayettir. Fakat kıraati neskedilmiştir. Ee, Enes radıyalland'den, Ebu Saeed el-Hudri radıyalland'den, Cavir bin Abdillah radıyalland'den, ve daha İbn Abbas radıyalland ve daha başka sabilerden de gelmiştir. Bukhari ve Müslim İbn Abbas radıyalland'dan rivayet etmişlerdir. Ube bin Kab radıyallahu anh, gelen rivayette bunu bir ayet olarak okuduklarını, önceleri yani bu bir ayet olarak inmiş bu ifade Adem oğlunun işte bir vadisi olsa ikincisini ister, ikincisi olsa üçüncüsünü ister. Onun gözünü ancak veya boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Bu kısım yani bu ifade Kur'an'dan bir ayet imişti. Fakat kıraati neslediyor, hükmü baki. eee Allah Azze ve Celle ayetinde bildiriyor ki Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahibi olsaydınız böyle de ama ediyorum eğer siz bu hazineye sahibi olsaydınız fakirlik korkusuyla kıstıkça kısardınız. Yani sizi bir korku kaplar. Yani bu mal eksilecek diye korkardınız. Ama Allah Azze ve Celle için böyle bir şey söz konusu değil. 101. ayet Andolsun biz Musa'ya açık açık 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, Ey Musa senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum dedi. Safan bin Assal radiyalarına anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına dedi ki, bizi şu peygambere götür. Arkadaş ona de ki, dedi ki, ona peygamber deme. Çünkü senin ona peygamber dediğini işitmiş olsa sevinir de dört gözü açılır. Sonra Resul sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Musa'ya verilen 9 ayeti sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara şöyle buyurdu. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın, hırsızlık etmeyin, zina yapmayın. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı cana kıymayın. Suçsuz bir kimseyi öldürülmesi için idarecilerin yanına götürmeyin. Sihirle uğraşmayın, faiz yemeyin. ifetli bir kadına zina iftirasında bulunmayın. Savaş günü cepheden kaçmayın. Yalnız siz Yahudilere mahsus olmak üzere cumartesiz günü yasağına tecavüz etmeyin. Bunun üzerine Yahudiler, o Yahudiler, biz senin peygamber olduğuna şahit ederiz dediler ve peygamberin elini ve ayağını öptüler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde bana tabi olmaktan, diğer rivayette Müslüman olmanızdan sizi engelleyen nedir? Yahudiler şöyle dediler. Davut zürriyetinden daima bir peygamber bulunmak için dua etmiştir. Şayet sana uyacak olursak Yahudilerin bizi öldürmelerinden korkarız. Bunu Ahmet Ziyar ı Maktis muhtarede İbn-i Ebi Şeybe, Tirmiz, Nesay, i̇bn Mace, hakim, Hilyed-i ve Teyallisi rivayet etmişlerdir Hasem İslat'ta. Burada gördüğü gibi bu Yahudiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şahit ediyorlar ki sen Allah'ın peygamberisin. E, buna şahit ederiz diyorlar. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peki Müslüman olmanıza... Engel olan şey nedir? Diğer rivayet bunu açıklıyor. Bana tabi olmanıza engel olan şey nedir? Demek ki bir kimse La İlahe İllallah dese de, Muhammedun Resulullah dese de, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmadıkça, bunu kabul etmedikçe, o kimse Müslüman olamaz. Yani La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah kelimeyi tevhidinin, şehadet kelimelerinin şartı bunun gereğine uymaktır. Muhammed ve Vesselam'a tabi olmadan bir kimse Müslüman olamaz. Muhammedun Resulullah'ın manası da budur esasında. Yani ona tabi olmayı kabul etmek, ittiba etmek. Peygamberlere iman konusunda esas şudur, bizim daha önceki peygamberlere sadece onların Resul oldukları veya Nebi oldukları, Resul olanlarına Resul diye, Nebi olanlarına Nebi diye iman ederiz, tasdik ederiz. Bu tasdik o peygamberlere imandır. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki peygamberlere imanımız tasdikten ibarettir. Onların nübüvvetlerini, risaletlerini tasdik ederiz. Ama Muhammed ve Vesselam'a imanımız sadece tasdikle e, geçerli olmuyor. Yani İslam'daki iman, bütün dinlerde, yani İslam bütün peygamberlerin getirdiği dinin adı biliyorsunuz. Yahudiler için de o zaman öyleydi. Yani Musa Aleyhisselam hayattayken, Musa Aleyhisselam'a ittiba etmeleri imanlarının bir gereğiydi. Ameller imanın zorunlu bir gereğidir. İmandandır. Ameller imandır. Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba. Yani bir kimse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmedikçe onu tasdik de etmiş olmaz esasında. Çünkü bunun misalini daha önce anlattık. Bir kimse birisine desek işte sen çok doğru sözlü birisin ama onun dediğini yapmasa onu tasdik etmiş olmaz, iman etmiş olmaz ona. Yani iman kelimesinin kapsamına girmiş olmaz. Mesela birisi gelse dese ki şu yan tarafta yangın var, yangın başladı. Ya söndürmeye kalkın veya kendinizi kaçın, canınızı kurtarın dese, biz de desek ki ey falanca, işte sen çok güzel bir adamsın, sen çok doğru sözlü bir adamsın, senden yalan çıkmaz, sen insanların en dürüstüsün, en emini, en güvenilirsin desek, Dil bunu söylese. Ama biz kılımızı kıpırdatmasak, yerimizden kalkmasak o kimseye iman etmiş olmayız. İman etseydik, o kimseye gerçekten tasdikleseydik ne olurdu? Ya kendimizi ateşten kurtarmaya kalkardık veya söndürmeye kalkardık. Bizi harekete geçirirdi bu. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulüdür demek de bunun gibi. Yani o Allah'ın Resulüdür, o el emindir diye. Ee, yani o Allah katından risaletle gelmiştir. Cennetle vaat ediyor, Cennet, e, cenneti vaat ediyor, cehennemden sakındırıyor. İşte şunları emrediyor, şunları yasaklıyor. Allah adına bu emir ve yasaklamalarda bulunuyor. Dil bunu söylüyor. Ama e, onun söylediği şeyler bize harekete geçirmiyorsa, amel etmiyorsak, onun sünnetine ittiba etmiyorsak ona iman etmiş olmayız. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim için de böyle. Mesela İncil, Tevrat, Zebur gibi veya Suhuflar gibi peygamberlere indirilen sayfa ve kitapları biz sadece tasdik ederek iman ederiz. Ama Kur'an'ı, Kur'an'a imanımız onlardan farklı olmak zorundadır. Kur'an'a ittiba etmek, imtisal etmek, yani Allah'ın emirlerine, buyruklarına imtisal etmekle bir mükellefiyetimiz var. Emirlerine, yasaklarına uymak zorundayız. E, muhkemlerine, müteşabihlerine hepsi Rabbimizin katındandır diye iman eder, muhkemleriyle amel ederiz, müteşabihlerine de iman ederiz, tasdik ederiz bu şekilde e, Kur'an bizi e, bu şekilde harekete geçirir, dolayısıyla bir mümin Müslüman kimse e, Kur'an'ı okumalı, Allah Azze ve Celle'nin ne buyurduğunu bilmeli, bunları hiç okumayan, hiç araştırmayan, hiç umursamayan bir kimse Kur'an'a iman ettim dese ne olur? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı onun emirlerini, yasaklarını, hadislerini hiç okumayan, hiç umursamayan kendisine söylendiğinde işte sanki e, Marx'ın, Lenin'in veya Shakespeare'in hikayelerinden e, birisi bir sözlerinden bir söz edebiyatçılardan birinin bir sözü söylenmiş gibi güzel sözmüş. Bu şekilde bir tavırla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine karşı, sünnetlerine karşı asla mümin, Müslüman bir kimse e, bu şekilde davranamaz. Bilakis Baş üstü nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sözü, her sayı hadisi e, ve gereği neyse e, kişi gücünün yetti kadarıyla bunu yapmak zorundadır. Yasaklarından da derhal sakınmak zorundadır. Emirlerde güç getirme şartı vardır. Yani size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yetti kadar onu yerine getirin. Ama sizi bir şeyden yasakladığım zaman derhal ona son verin buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize, Allah'a kulluk babında veya O'nun dışında, beşeri hayatımız, adab, insanlarla olan ilişkilerimiz, hukukumuz, hangi konuda olursa olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bir şey emrettiğinde, gücümüz yettiğince, O'nu yapmak zorundayız. Yani gücümüzün yetip yetmediğini nasıl biliriz? O işe girişerek biliriz. Girişirsin gücün yeter veya yetmez. Sana bir takım maniler çıkabilir. Birisi işte seni döver, hapseder, öldürür. Bunun gibi maniler çıkabilir. Veya sıhhi, bedeninle ilgili afiyet, sıhhatle ilgili konularda rahatsızlık, imkan bulamama, parasızlık, bazen mesela zekat verme gibi veya hac yapma gibi bazen maddi sebepler, bazen manevi sebeplerle evleniyor. Güç yetiremeyebilirsin. Bunu o her e, emre giriştikten sonra, yapmaya giriştikten sonra anlarsın. Ama geri durup da işte benim buna gücüm yetmez deyip durmak bu farklı bir olaydır. Yani e, bunu anlatmak için e, şu kıssayı anlatalım. Muhammed bin Eslem et Tusi Rahimullah e, halk Kur'an fitnesinde yani e, Mutezile'nin Abbasiler döneminde e, Kur'an mahluktur fitnesini çıkardıkları zamanda e, hapsedilenlerden birisi. Yani Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu savunan Ahmet bin Hanbel'in itikadı neyse o itikatta sebat edenlerden birisi. Bu hapse atılıyor. E, Cuma vakti geldiği zaman hapiste zindanda abdestini alıyor seccadesini omzuna atıyor zindanın kapısına geliyor ve muhafızlar bırakmıyorlar. Ve ellerini açıyor. Diyor ki Ya Rabbi sen şahit ol. Yani benim üzerime düşeni yaptım. Yani bundan sonrasında benim gücüm yetmiyor. Yani insanın, e, Allah'ın emirlerine karşı gücünün yetenleri zorlaması böyle bir şey. Halbuki bu, biliyordu ki muhafızlar kendisini bırakmayacaklar. Yani e, yediği bir hüküm var. Bırakılmayacak, buna rağmen her cuma bunu yaparmış. Yani ben üzerime düşeni yaptım ama onlar bırakmıyor. Yani sorumluluğu ben üzerinden atıyorum. Mesele bu. Allah Azze ve Celle'nin emirlerine yasaklanan karşı, özellikle emirlerine karşı güç getirme böyle bir şey. Yasaklara gelince, Allah ve Rasulü bir şeyi yasakladığı zaman, eğer Allah ve Rasulü yasaklamışsa, beşerin, takatinin gücü yeten şeyleri yasaklamıştır. Burada istihtaat yok, güç getirme şartı yok. Yani bir kimse şeriatın yasakladığı bir şeyi işliyorsa, bunu işte terk etmeye gücüm yetmiyor demeye hakkı yoktur. Mesela içkiyi bırakmıyor. Ben içkiyi bırakamıyorum. Böyle bir şey yok. Burada yani işte gücü yetmiyor da içkiyi bırakamıyor da o yüzden mazur olsun. Böyle bir olay yok. Allah yasakladığı şeyleri de kullarını mazur görmemiştir. Yasaklarda böyle. Ama emirlerde mesela namaz kılacaksın. Ayakta kılamıyorsun oturarak, oturarak kılamıyorsun yatarak. Yani bunların hepsini kolaylaştırmış. Hacca yoluna güç getirme şartıyla e, farz kılmış. Zekatta maddi imkana sahip olmak. Hatta kelime-i şahadette şayet dili dönmüyorsa dil dönmüyorsa ondan o kalkmıştır. Yani dil şey yoksa, dil dönmüyorsa diyorum mesela dilsiz ise lal ise yani yani bunun gibi pek çok ibadetlerle ilgili, emirleriyle ilgili konularda Allah Azze ve Celle kullarına alabildiğine kolaylık sağlamış. Ama yasaklarda bu şartı kaldırmış, Allah Azze ve Celle bir şey yasaklamışsa derhal ona son vermek gerekir. Yani bu, burada kimsenin bir mazereti yok. Ama ibadetlerde, emir olan konularda Allah alabildiğine ruhsatlar kılmış. Hatta ruhsatlarla amel edilmesini de sevdiğini kutsaliste bildirmiştir. 102. ayet o da sen de biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi ey firavun ben de seni lanetlenmiş biri olarak görüyorum dedi. Dikkat edin bu daha önce bahsettik geçtiğimiz haftaydı galiba. Musa Aleyhisselam'a işte e, Musa ve Harun Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'nin işte ona git ona yumuşak söz söyle Olur ki, e, öğüt alır. ayetin delil getirerek, işte e, yumuşak konuşma. Mesela kitabın ve sünnetin gereği olan bazı şeyler söylendiğinde, e, emredildiğinde, bazı yasaklar bildirildiğinde, bunlar dinlenilmediği zaman ısrarla, İnatla dinlenilmediği zaman, muhalefet edildi zaman bazı sert muameleler vardır. Mesela sahabenin yaptığı gibi Huzeyfe radıyallahu diyor ya, birisi gümüş kapla bir şey getiriyor ona. Alıyor bu gümüş kapı, onun suratına fırlatıyor. Bunu böyle yapışma, şaşırmayın diyor. Bu ilk defa olmuyor diyor. Daha önce ben bunu uyardım. Allah Resulü gümüş kaplardan, altın kaplardan yasakladı diye bu hala getiriyor. Ben o yüzden fırlattım diyor. İşte Ebu Derdar radıyallahu muaviye'nin yanındayken bir şey soruluyor. Bir mesele oluyor zekatla ilgili. Ee, onun muhalefet ettiği bir hadis aktarıyor Ebu Derdar radıyallahu anh. Muaviye radıyallahu da ben o görüşte değilim diyor. Bunun üzerine Ebu Derdar radıyallahu anh diyor ki, Ya Rabbi ben bunu da mı görecektim? Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, yasakladığı, emrettiği bir şeyden bahsediyorum. O bana görüşüm diyor. Bir daha ben ey Muaviye seninle aynı semanın altında durmam diyor. Ve o şehri terk ediyor. Bunun gibi bazı tavırları e, yani tebliğ edildikten sonra inat ve ısrarla karşılık veriliyorsa kitap ve sünnetin emirlerine böyle bir tavır gerekir. Bunun örnekleri çok. Bunu işte sert ve kabalık diye niteleyen kimseler var. İşte Allah'ın yolu, peygamberlerinin, rasulünün yolu, sahabelerin yolu bu değil diye tuhaf tuhaf e, iddialar ortaya koyanlar var. Yani bir adama yüz sefer belki bir şey anlatılıyor ama hala e, Allah'a isyanda, Resulüne muhalefette ısrarla devam ediliyor. Böyle olmasına rağmen hiçbir uyarı yapmayacaksın, hiçbir tavır koymayacaksın. Vela ve berayı tamamen iptal edeceksin. Böyle bir şey istiyorlar. Böyle bir gevşeme, gevşeklik istiyorlar. Buna da bu gibi ayetleri delil getiriyorlar. Bir de şey var işte Allah Resulü bile Ebu Cehil'e 80 sefer gitmiş. Kaç sefer gördüler de nerede saydılar bilmiyorum. Yani 80 sefer gitmiş yani şimdi evet insanda cehalet mazerettir ama cehalet sanki bir insanın doğuştan getirdiği değişmez bir vasfı gibi ele alınıyor cehalet böyle bir şey değil evet bilmiyordu ama öğrendi duydu Allah'tan Resulü'nden nasıl aktarıldı o cahillik gitti yani artık O ceha, cehaletle ilgili mazeret kalktı ortadan işte bilmiyorlar. Bunlar ayrı bir şey. Burada görüldüğü gibi Musa Aleyhisselam'ın konuştuğu yumuşak sözün içeriğini Allah Azze ve Celle bu ayette bildiriyor. Ne diyor Musa Aleyhisselam Firavun'a? Ben de seni diyor lanetlenmiş birisi olarak görüyorum. İşte Musa Aleyhisselam söyledi yumuşak söz. İbn Abbas radiyalanma mesburan kelimesi ayette geçen. Lanetlenmiş demektir. Yani Ya aune Ya Firavun'u mesbura. Yani Ey Firavun ben seni mesbur olarak yani lanetlenmiş olarak görüyorum demiştir. Mücahit ve Katade dedi ki mesburan kelimesi helak olmuş demektir. Yani Mücahit ve Katade'den gelen rivayete göre mesbur kelimesi de ben de seni helak olmuş birisi olarak görüyorum ey Firavun. Bunu söylemiştir. 103. Derken Firavun onları ülkeden çıkarmak istedi. Bu yüzden biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. 104. Arkasından da İsrailoğullarına o topraklarda oturun. Ahiret, Vadi takkuk edince, gerçekleşince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Mücahit ve Katade, lefifen kelimesi toplu olarak demektir demiştir. 105. Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik, o da hakkı getirdi. Seni de ancak müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Yani Muhammed ve Vesselam'a hitap. <gülüyor> 106, biz onu Kur'an olarak insanlara dura dura okuyasın diye ayırdık ve onu peyderpey indirdik. i̇bn Abbas radıyallahu Hanım'a diyor ki, Kur'an Dünya Sema'ına Ramazan ayında, Kadir Gecesi'nde toptan olarak indi. Yani tek seferde indi tamamı. Ama Dünya Sema'ına indi. Diğer rivayetlerde Mevâkiyün nucum ifadesi geçer. Necim suresinde aktarılır o rivayette geçmesi lazım. Yıldızların mevkilerine indi diye geçer. Müşrikler bir olay yaşadığı zaman Allah onlara bir cevap veriyordu. Sonra Allah onu 20 yılda ayet ayet ayırmış ve bu şekilde resulüne indirmiştir. Yani Kur'an toptan yani inna enzelnahu leyletil ifadesi Kadir suresinde geçtiği gibi biz onu Kadir gecesine indirdik ayetinde tefsirdir aynı zamanda bu. Bir gece bir tek seferde Kadir gecesinde dünya semana indirilmiştir. Sonra müşriklerin sorularına göre işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşadığı vakalara göre peyderpey dünya semanından indirmiştir. Bunu ifade ediyor. Aynı zamanda bu de ve cehmiye de reddiyedir. Yani Kur'an Allah'ın indirilmiş kelamıdır. Vahyum münzeldir. Kelamın münzeldir. Bunu nesai, taberi, hakim. Ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu diğer rivayette, Kur'an tek seferde Kadir gecesinde dünya semana indirildi. O yıldızların yerlerindeydi. Sonra Allah Teala, Resulü sallallahu aleyhi ve selleme onu birbiri ardınca indirdi. Bunda hakim, Sünnel-ül Kübra'da Nesai, Şub'ul İman'da Beyhaki ve İbn-i tefsirinde rivayet ediyorlar. i̇bn Abbas radıyallahu Kur'an ez zikirden yani levh-i mahfuzdan, kısımlar halinde dünya semandaki beytul izlete kondu. Cibril aleyhisselam onu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tane tane indirmeye başladı. Bunu da hakim rivayet eder. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayette geçen faraknahu, ayet ayet ayırdık demektir. Ala müptin ifadesinde peyderpey indirdik demektir, demiştir. Ömer Radyalan'ta şöyle diyor, bu da Kur'an öğrenenler için bir tavsiye. Kur'an'ı beşer ayet olarak öğrenin. Zira Cibril Kur'an'ı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beşer beşer indirmiştir. Beşer ayet şeklinde indirmiştir. Bunu Hasan Bir İstinad'la Beyhak şuhab Limanda, İman'da, Ebu Naim Hilye'de, Hatip tarihinde, dar Kutni El-Mu'telef ve el -mutelef bel rivayet etmiştir. i̇bn Kesir, fadal Kur'an kitabında İstinad-ı demiş, yine Müsnedül Faruk'ta e, tarihç etmiştir. Evet, bir 2 ayet kaldı. Bitirelim bu sureyi. 107. ayet, de ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçek ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere o okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. İbn-i Abbas radyalanma, ve yekhirrûne lil-ezkân ifadesi, yüzüstü yere kapanmak demektir diye açıklamıştır ayetteki bu ifadeyi. 108. Ve derlerdi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. 109. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Onların saygısını artırır. Abdülala etteymi dedi ki, kime kendisini ağlatmayan bir ilim verilmişse, kendisine fayda vermeyecek bir ilim verilmiş demektir. Bunu i̇bnül Mübarek Züth'te, İbn-i Şeybe, Musennef'te ve Taberi tefsirinde rivayet etmiştir. 110. De ki ister Allah deyin ister Rahman deyin hangisini deseniz olur? Çünkü en güzel isimler ona hazırdır Namazında yüksek sesle okuma, onda sesini fazla da kısma. İkisinin arası bir yol tut. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de henüz açıkça ortaya çıkmadığı zamanlarda yani davetini aleyhini yapmadığı zamanlarda asabıyla beraber namaz kılıp Kur'an okurken sesini yükseltirdi. Müşrikler bunu işittiği zaman da Kur'an'a, onu indirene ve onunla, onunla gelene söverdi. Bunun üzerine bu ayet indi. Çünkü müşrikler Kur'an'a sövmekteydi. Bir de sesini asabına işittirmeyecek kadar alçaltma ki onu senden öğrensinler. Bu sebeple alçak ve sesli arasında oku demektir. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet ederler. Ayşe Radyalana'dan, Namazında sesini yükseltmek, gizli de okuma ayeti dua hakkında nazil olmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, insanlara gösteriş olarak namaz kılma ve onlardan korkarak namazı terk etme.'' demektir. Yani bu manaya da delalet eder diyor. Mücahit dedi ki, ''Allah'ın isimlerinden bir şey ile dua edin. Onun isimlerinden hangisiyle dua etseniz en güzel isimler ona aittir.'' demektir. Diyor. Ebu Ureyr radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah'ın yüzden bir eksik olarak 99 ismi vardır. Kim bunları muhafaza ederse cennete girer. Şüphesiz Allah vitridir, tektir yani vitri, teki sever. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Müslim'in rivayetinde e, yani, men ahsaha ifadesi var. Bukhari'nin e, rivayetinde de men ahfaza ezberlerse, hıfz ederse ifadesi var. Ahsa ve hıfz birbirlerini açıklayan e, kelimeler burada. Yani bunun manası mücerred işte Allah'ın isimlerini tek tek sayıp ezberlemek değil. Ahsa e, ihsa etmek. Mesela şu hadiste geçtiği gibi Sevban Radyalanta'nın İbn-i ve İbn-i İbdan'ın rivayeti. Abdestli olmak, işte namazı vaktine kılmak e, bunları siz ihsa edemezsiniz diye ifade ediyor. İhsa etmek yani tam anlamıyla hakkını gözeterek yapmak demek. mücerret saymak, tadad etmek değil yani buradaki. Bu ihsayı saymak, kim Allah'ın isimlerini sayarsa diye tercüme ediyorlar. Mücerred saymak değil, tadad etmek değil. İhsa etmek yani Allah'ın bu isimlerini ve sıfatlarını gözeterek, bilerek yaşamak demektir. Ve bu 99 ismin hangileri olduğunu bize şeriat bildirmemiştir. Bazı zayıf rivayetlerde geliyor işte esma Hüsna diye 99 isim diye e, bazı broşürlerde falan filan yerlerde duyarsınız bunları. E, bunların hiçbiri sahip değildir. İbn-i Mace ve Tirmizi'nin sünnenlerinde iki tane ayrı zayıf tarik vardır de Ve bunlardaki 99 isim de birbirinden farklıdır zaten. Farklılıklar vardır. İkisi de sahih değil. Yani tek tek şu isim, şu isim, şunlar Esma-ül Hüsna'dır diye Allah bildirmemiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de 99'dan fazla ismini e, delalet eden, e, sıfatlarına delalet eden ayetler vardır. Yine hadis-i böyle. Nitekim İlme-i Suud gelen rivayette, esavla Ebu Hureyye gelen rivayette e, Allah azze ve celle'nin bildiğim ve bilmediğim isimlerinle senden istiyorum diye, diye Allah'a böyle dua ettiği Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Böyle e, bir ifade vardır. Yani Kur'an'da ve sünnette bir kimse Allah'ın isim ve sıfatlarını öğrenirse, mesela az önce bazılarını biz işaret ettik. Özellikle kutsi hadislerde bunlara delalet daha fazla dedik. Kutsi hadis külliyatına dair sayı hadis külliyatı. Öyle bir çalışmamız da vardı. Hepinizde var. Bu e, kitaptaki hadisleri okursanız, oralarda Allah Azze ve Celle'nin çeşitli vasıflarını, sıfatlarını görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Yine e, hadislerde de vardır. E, bunlar tek tek işte şu Allah'ın ismidir, şu Allah'ın ismidir diye bize belirtilmemiş. Ama kişi bunları öğrenir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini öğreniyorsun. Bir sıfatını öğreniyorsun. Mesela Allah kuluna itiraf ettirmek istediği zaman ona kenefini indirir diyor. Kenef yan demek. Et, elbisenin eteği gibi manalara da gelir. Kenefini indirir. Arada tercüman olmaksızın kuluyla konuşması, kelam etmesi, işte Adem Aleyhisselam'ın sırtını sıvazlaması, ondan zürriyetini çıkarması. Allah'ın sağ eli, sol avucu, iki ayağı sıfatları. Bunları öğrendikçe hem imanı artar, hem Allah Azze ve Celle'nin azametini, yüceliğini tanımaya dair kalbin marifeti artar. İşte eh, ihsa etmek bütün bu manalara içerir yaşadığın olaylarda da öne geçiren, geri bırakan insanları yücelten veya alçaltan indiren işte rızık veren veya rızıktan men eden alıkoyan bütün bu sıfatlarda Allah Azze ve Celle'nin aslında tasarruf sahibi olduğunu kalpleri Allah'ın evirip çevirdiğini dilediği gibi, dilediği kimseyi hidayet ettiğini, dilediği kimseyi saptırdığını bunların hepsini şifa verenin Hastalığı verenin, zengin edenin, fakir edenin, bunların hepsinin Allah olduğunu, yedi kat semanın üzerinde bütün azametiyle e, dünyadaki en ufak bir şeyden dahi haberdar olduğunu, latif ve habir olduğunu, bu sıfatlarını öğrendiğin zaman Allah Azze ve Celle'nin azametine karşı yakinin, imanın artar, marifetini artar ve Allah'a kulluğu e, daha dengeli bir şekilde yaşamaya başlarsın, Allah'ın şeriatına e, tabi olarak onun kevni takdirine uyum sağlarsın. Eğer Allah'ı tanımazsan düzensiz karmaşa içerisinde kalırsın. E, Allah'ın kevni takdirini anlamazsın. Şer'i takdirini, şer'i dilemesini anlamazsın. Bunları birbirine çelişik e, zannedersin. Çeliştirirsin hatta ve e, hayatını kendi kendine belki kabus edersin. Bu sebeple e, kim bunu muhafaza eder, ihsa ederse ifadesi daha geniş bir anlamdır, daha derin bir anlamdır. Ee, Allah, bunun akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah bitirdir, tektir, tek ise diye bir e, ismine ve sıfatına da e, işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 111. Çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de. Ve tekbir getirerek onun şanını yüceltin. Evet burada Allah Azze ve Celle yine bazı sıfatlarını zikrediyor ve kendisinin yüceltilmesini istiyor. Muhammed bin Kab el-Kurazi dedi ki Yahudi ve Hristiyanlar Allah uğul edin dediler. Araplar ise emrindeyim senin hiçbir ortağın yoktur ancak bir ortağın var ki sen onun da mülkünün de sahibisin dediler. Sabi'iler ve mecusiler Allah'ın dostları olmasaydı Allah zelil olurdu dediler. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti indirdi. Bunu Taberi Hasan bir isnat da rivayet eder. Yani Arapların bu e, ortak koşullarını İmam Müslim sayinde rivayet etmiştir e, hac babında. Mekkeli müşrikler hac yaparken lepek Allahümme leppek leppek elâ şerikelek illa şerikelek yemlikuhu ve melek derlerdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lebekele şerikelek dediklerinde tamam bu doğrudur, keşke burada sussalar, burada dursalar diyordu ama onlar devamında o şirk içeren ifadeyi kullanıyorlardı. Yani ne diyorlardı? E, i̇lla şerikelek ancak bir ortam vardır ki yemlikuhu ve mamelek. Yani sen bu ortağın da sahibisin, onun sahibi olduğu bütün mülkün, imkanların, tasarrufların da sahibi yine sensin. Aynı bizim zamanımızdaki tasavvufların koştuğu şirk gibi. Yani tamam bize işte medet istediğimizde falanca seyda falanca şeyh yardım ediyor ama o Allah'ın tasarrufuyla yine o Allah'ın izniyle yapıyor diyerek e, bu tasarruflarda onu Allah ortak koşuyorlar. Yani Mekke müşklerinki de böyle bir şeydi. Bunun da ortaya çıkışını i̇bn Asakir tarihinde şöyle anlatıyor. Amr bin Luhay el-Huzay e, Mekke topraklarına Putçuluğu getiren kişidir. Şam diyarından putçuluğu getiren kişidir. Am bin Luhay el huzai, e, hac yaptığı sırada şeytan buna, iblis buna bir insan suretinde gözüküyor. Lebek, Lebeke la şerikelek beraber telbiye getirirler. Orada iblis diyor ki illa şerikelek diyor. Am bin Luhay el hemen itiraz ediyor. Senin diyor ne diyorsun? Nasıl Allah'ın ortağı olur? İblis hemen şu ifadeyi ekliyor. Yemlikuhu ve mamelek yani ha, tamam Allah'ın ortağı var dedim ama onun da sahibi yine Allah. Onun sahibi olduğu şeylerin sahibi de yine Allah. Ha diyor tamam o zaman hoşuna gidiyor ve telbiyeye an bin huzay bunu ekliyor. Ve insanlar böyle adet edinerek <gülüyor> da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanına kadar bu şirk içeren telbiyeyi devam ediyorlar. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahidik ederim diyor. Estağfurullah ondan önce Mücahit dedi ki, acizlikten ötürü bir dosta ihtiyacı olmayan Allah'a hamdolsun kavli, Allah kimseye kimseyle anlaşma yapmamış ve kimsenin desteğine ihtiyaç duymamıştır demektir, diyor. Ebu Derya radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kim Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur, Allah en büyüktür derse, yani la ilahe illallahü ve allahu ekber derse, Rabbi onu doğrular, bak burada Allah azze ve celle'nin tasdik, ifade e, sıfatı da var. Doğrular, tasdik eder ve benden başka ibadet-i layık ilah yoktur. Ancak ben varım ve ben en büyüğüm der. Kul Allah'tan başka ibadet-i layık ilah yoktur der. Yoktur. Ancak Allah vardır ve o tektir. Yani la ilahe illallah vahdehu la şerikelek e, derse vahdehu derse Allah benden başka ibadetlerle hakilah yoktur ancak tek olan ben varım der kul Allah'tan başka ibadetlerle hakilah yoktur tek olan Allah vardır onun ortağı yoktur derse Allah benden başka ibadetlerle hakilah yoktur tek olan ben varım der kul Allah'tan başka ibadetlerle hakilah yoktur saltanat onundur hamt ona mahsustur derse Allah benden başka ibadetlerle hakilah yok ben varım saltanat benimdir hamt benim hakkımdır der Kul Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Hareket ve kuvvet sadece Allah'a aittir. Yani la ilahe illallah'a ve la havle ve la kuvvete illa billah ifadesi de ekleniyor. Bunu derse Allah, benden başka ibadete layık hak ilah yok, ben varım, hareket ve kuvvet bendendir der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim bunu hastalandığında söyler ve sonra ölürse cehennem ateşi onu yiyemez. Yani cehenneme girmekten nefretmiyor da, Cennete girse dahi ateş onu bitiremez, yiyemez. Bunu Tirmizi, İbn Mace, Hakim, İbn İban sayesinde rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahından Ümme Süleym radıyallanha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazımda dua etmem için bazı sözler öğret." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allahu on defa tesbih et yani Subhanallah de, on defa hamd et yani Elhamdülillah de, on defa tekbir et yani Allahu Ekber de, sonra ihtiyacını iste ki evet, evet buyurulur. Yani Allah evet, evet diye karşılık verir. Bunu i̇bn Uzeyme, i̇bn İbn İbben Hakim, Zeya'l-Maktis, muhtarede Ahmet, Dirmiz Nesai, Hasen-i rivayet etmişlerdir. Ebu Ureyr radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah nuhsanlardan münezzehtir. Hamd Allah içindir. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hareket ve kuvvet ancak Allah'tandır derse Allah Azze ve Celle de kulum selamet buldu ve teslim oldu buyurur. Bunu hakim Tarih-i İsbihan'da Ebu Naim say rivayet etmişlerdir. Yani subhanallahi velhamdullahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bu şekilde zikir yapmayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğretmiş. Allah Azze ve Celle'nin işte beni yüceltin, tekbir getirin diyerek ayetinde istediği şeylerden bazı örnekler yani bu zikrin nasıl yapılacağına dair Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan daha başka zikirler de gelmiştir. Hadis kitaplarında veya zikre dair özel yazılmış kitaplarda buna dair pek çok örnekler bulursunuz. Biz sadece örnekleme yaptık yani numune sikretmiş olduk. Allah aziz verirse Kevs suresiyle bir sonrak derste devam edeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik <Sessizlik> ve eshedu anla ilahillantawatekala sherikek ve estafruke ve tu bileik.